Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ve nes ta'ainuhu ve nes ta'firu. Ve nes Ve eshedan la ilahillallah. Ve ve külle muhtesetin bid'a, ve külle bid'atin zalale, ve külle zalaletin finnar. Evet, e, tevhid kelimesi La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah sözünün anlamı Allah'tan başka hiçbir hak, mabut yoktur. Sadece ve sadece tek mabut olan, kendisine ibadete layık olan sadece Allah Azze ve Celle vardır. Bu ifadeyle Tevhid kelimesi Allah'tan başkasına ilahlık verilmesini reddeder ve e, ibadeti sadece Allah'a ait olduğunu ispat eder. Allah rahmet eylesin. i̇bn Teymiye bu meseleyle ilgili olarak şöyle der. Kalpler için Allah sevgisinden daha sevim ve hoş bir şey yoktur. Aynı zamanda onun sevdiği ve hoş bir şey yoktur. Aynı zamanda onun sevdiği şeylerle ona yaklaşmaktan daha güzel ve sevimli bir şey de yoktur. Ancak Allah sevgisi onun sevgisinin dışında kalan tüm şeylerin sevgisinden uzak kalmakla sağlanır. İnsan Allah sevgisinin dışındaki tüm sevgilere sırt çevirmelidir ki Allah sevgisi mümkün olabilsin. İşte bu La İlahe illallah sözünün hakikatidir. Bu İbrahim Halil Aleyhisselam ile diğer tüm peygamberlerin Allah'ın salatu ve selamı onların üzerine olsun dinidir. Onların dini budur. İşte tevhid kelimesinin birinci şıkkı yani e, la ilahe denilirken eden bütün ilahlar bu bölümü e, budur. İkinci şıkkı Muhammedun Resulullah, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmek. E, bu iki şıkkın bir araya gelmesiyle, bunun da anlamı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği şeyleri derhal yerine getirmek, e, yasakladığı, uzakta olmasını söyleyip sakındırdığı şeyleri de derhal son vermek. Her bakımdan Peygamber sallallahu Aleyhi selleme tabi olmak, ona uymakla mümkündür. Bu noktadan hareketle La İlahe illallah kelimesi hem Allah için dostluk, hem de Allah için düşmanlık e, içeriğini de beraberinde getiriyor. E, hem işin reddi gereken noktasını hem de kabul edilmesi yani ıspatı gerekli olan noktayı içeriyor. Bu Allah'a, dinine, kitabına ve peygamberinin sünnetine aynı zamanda salih kullarına dost olmayı, veli olarak bunları tanımayı, velayeti de bunlara vermeyi gerekli kılmaktadır. Yine bu Allah'tan başka tapınılan ve ibadet olunan her şeyden ve Tağut'tan uzak, kılmayı, uzak kalmayı gerektirir. Zira Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 256. ayetinde ''O halde kim Tağut'u reddedip Allah'a iman ederse sağlam kulpa yapışmıştır.'' buyuruyor. Evet, İbn-i Abdülvehhab insan Tağut'u inkar etmeyen sürece mümin olamaz ve bunu bilmelisiniz. Bu ustaki delil ise e, Bakara suresinin 256. ayetidir der. Tağut İbn-i verdiği en e, kapsamlı tanıma göre şöyledir. Tağut kulun haddi tecavüz ederek yani tuğyan ederek, sınırı aşarak Allah Azze ve Celle dışında başkalarına mabut edinmesi başkalarına uyması veya itaat etmesidir. Bu bakımdan her kavmin tağutu denilince o toplumun Allah ve Resul dışında hakem kabul ettikleri ya da Allah'tan başkalarına kullukta bulundukları ya da ileriyi görmeksizin körü körüne Allah'tan başka uydukları veya itaat ettikleri şeylerdir. Bilmeden itaatte bulundukları bu şeyleri Allah'a taatmış gibi değerlendirmeleridir. O şekilde değerlendirenlerdir. Kelime-i Tevhid, Allah'ın şeriatını temel kanun olarak kabul etmeyi emreder. Müslümana, şeriata karşı gerçek manada bağlı kalınması ve yetkileri o prensipler çerçevesinde kullanmasını emreder. Nitekim, Araf suresinin 3. ayetinde, Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka dostların peşinden gitmeyin. Ne kadar az öüt alıyorsunuz. Yani, e, Allah azze ve celleden indirilen kitap ve sünnet, e, bunlara muhalif bunların dışında tutulan yollar ise işte bu ayette yasaklanan başka dostlar, başka yakınlar olarak elde edilen. Çünkü bu ayette geçen ifade, ve la tetbi'u min du nihi evliya veliler, yakınlar. Bunlara velayeti vermek, bu ayetle Bakara 256. ayet arasında bu şekilde bir bağlantı var. Allah'tan indirilene uyanlar ve bunların mukabili olarak, bunların karşısında olarak o Allah ve Resulünden başka dostlar edinip onları veli edine. Yani bu veli edinme ister sadece yönetici olarak değil... Aynı zamanda bir mezhep imamı, mezhebi sadece belli bir alimin e, görüşünü alıp sadece onun dediklerine bakmak veya e, veli olarak Allah dostu edinerek birisini tamamen onun görüşlerini almak. Hatasıyla, doğrusuyla neyse artık o şekilde kabul etmek gibi. E, yine Rum suresinin 30. ayetinde Resulüm senin yüzünü Hanif olarak dine yani Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise o fıtrata çevir, buyruluyor. Tevhid kelimesi aynı zamanda tüm cahili sistemlerden ve düzenlerle hükümlerden uzak kalmamızı da öngörüyor. Nitekim Maide suresinin 50. ayetinde Yoksa onlar İslam öncesi cahiliye hükmünü, cahiliye idaresini mi arıyorlar? İyi anlayan bir topluma göre hükümdarlığı Allah'tan daha güzel kim vardır? buyruluyor. Evet bu insanın e, hayatının her alanında e, ister ferdi yaşamında olsun ister içtimai yaşamında olsun e, hayatını Allah'ın indirdiklerine göre düzenlemesi, Allah'ın indirdiklerini Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanına göre e, değerlendirip Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini hayatına hakim kılmasıyla e, mümkün olur. Buna muhalif olan ne varsa da o cahiliye hükmüdür. Hevaların hükmetmesidir. Çünkü Allah ve Resulü'nün gelenle hareket eden delil üzere hareket etmiştir. Fakat kitap ve sünnetten bir delil üzere olmayan heva ehlidir. Ancak hevasına uyarak o şekilde yapmıştır. Bu hevanın da bir idareciden gelmesiyle veli edinilen, imam edinilen bir kimseden gelmesi arasında hiçbir fark yoktur. İnsan e, mezhep konusunda da tarikat veya cemaat içerisinde e, önder edindi kimseyle e, bu batıl yola sapabileceği gibi idarecisinin hükümleriyle hükmetmesi e, insanlara hükmeden yöneticilerin hükmüyle hükmetmesi de aynı şekilde insanı bu şekilde sapıklığa götürür kullardan istenen şey Allah'ın indirdikleriyle hükmetmesi. Hayatını buna göre e, nizama, intizama sokmasıdır. Tevhid kelimesi aynı zamanda İslam dininin dışındaki tüm dinlerden, tüm rejimlerden ve din kabul edilen her şeyden uzak kalmayı öngörür. Ali İmran suresinin 85. ayetinde kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki kendisinden böyle bir din asla kabul edilmeyecek. Ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır buyurur Diğer taraftan kelime-i tevhid redd ve kabul açısından bir takım hükümler kapsar. Tevhid kelimesi dört şeyi reddederken dört şeyi de ispat ile kabullenir. Tevhid kelimesini reddettiği şeyler şu dördüdür. Birincisi Allah'tan başka tüm ilahları reddeder. İkincisi tüm tagutları reddeder. Üçüncüsü, endadı reddeder. Dördüncüsü, erbabı reddeder. Şimdi bunları sırasıyla ele alalım. İlahlar, kendisinden bir iyilik gelmesini beklediğin veya bir kötülüğün giderilmesini ondan dilediğin şeydir ki, kim böyle bir inanca sahip olursa, o kimse o şeyi ilah edinmiş olur. Mesela e, halk arasında duyarsınız. İşte aman... E, ona dil uzatma, çarparlar seni. Ne yapıyor? Bir zarar bekliyor değil mi onların? Veyahut da ona sen tazim gösterirsen işlerini yoluna koyar, tasarrufta bulunur. Ne yapıyor? Bir menfaat, bir iyilik e, ummana sevk ediyor. İşte o, bu, bu inanışlar e, Allah'a denk bir, Allah'a ortak bir e, ilah edinme anlamına gelir. E, i̇lah kavramı bu şekilde. Tağut, Kendisinden hoşnut kalınarak tapınılan ya da ibadet edilmek ve saygı gösterilmek için seçilen her şey. Kendisinden hoşnut kalınarak tapınılan ya da ibadet edilmek ve saygı gösterilmek için seçilen her şey. Bakın burada şu ifadeyle e, şunun altını çizmek gerekiyor. Mesela tağut kavramını ele alırken, mesela ilah ile tağut'u ayırırken e, ikisini birbirinden ayıran şey ilah. Allah'tan başka kendisine kulluk edilen, Allah'tan başka kendisine ibadet edilen, Allah'tan başka kendisinden korkulan, Allah'tan başka kendisi sevilen her şey diyoruz. Tağut ise Allah'a kulluktan alıkoyan her şey. İlah ile Tağut arasında böyle bir şey var. Şimdi burada bir ayrıntı geliyor. Ne diyor? Kendisinden hoşnut kanılarak ibadet edinilen. Yani Tağut'un e, Allah'a kulluktan alıkoyması bir yana... Bir de ona ibadet de edilir. Ama kendisine ibadet edilen her şey tağut değil ilah edinilmiş olabilir. Mesela İsa Aleyhisselam'a ibadet edilir diyor. Veyahut da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bir kimse tapıyorsa onu Allah'a ortak ediniyorsa bunun bunda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam veya İsa Aleyhisselam'ın hiçbir suçu yok. Onlar emretmediler bana kulluk edin diyerek. Bilakis bundan yasakladılar. Ama buna rağmen onlara aşırı tazimlerinden dolayı ne yapıyorlar? Onlarda olmayan vasıflarla onları övüyorlar. Allah'ın vasıflarını, yalnızca Allah'a nispet edilebilecek bir takım vasıfları onlara veriyorlar. Onu ilah ediniyorlar. Ama onlar ilah edinilmeleri sebebiyle asla tağutlar konumda olmazlar. Tağut, Allah'a kulluktan alıkoyan, kelimesinin ifadesiyle tuğyan eden, taşkınlık eden, ilahlık taslayan her şey. Allah'tan da, Allah'a kulluktan da Yol kesicilik yapıyor, önüne tıkıyor. Burada ne yapıyor? Hoşnot kanunları ondan. Yani ondan razı olunarak bu yapılırsa ne oluyor? İşte tağut tam anlamıyla yerleşmiş oluyor. Bugünkü işte e, mevcut düzenleri, cahili düzenleri Allah'ın indirinden başkasıyla hükmeden yöneticileri sadece onları tağut olarak ele alıp hayatın pek çok alanına girmiş ben Müslümanım diyen, İslam'a yönelen, din yaşamak isteyen insanlar arasında pek çok tağutlar durmasına rağmen bundan bir kaynak alıp, bundan gafil alıp sadece yöneticileri tağut olarak ele alanlar işte e, bu azim hataya bu sebepten düşüyorlar. Mesela biz diyoruz ki halife değil de, halife bile olsa, halife değil de böyle e, demokratik düzenler gibi küfür düzenlerinin e, seçimiyle başa gelmiş İdareciler, Allah'ın indirildiğinden başkasına hükmederken ne yapıyorlar? İşte içkiyi serbest bırakıyorlar. Veyahut zinaya sebebiyet veriyorlar, bunu serbest bırakıyorlar. Bunu serbest bıraktı diye insanlar arasında bu helaldir, bu meşru bir yoldur, içki içmek meşru bir yoldur, gasp sıradan bir şeydir, meşru bir yoldur diye inanılırsa ne olur bu? İşte tağut edinme bu şekilde gündeme gelir. Ama mesela Türkiye gibi toplumda umumu dikkate aldığımız zaman e, bunları benimseme yoktur. Yani tağut edinme yoktur. Devlet yönetiminin bir şeyi serbest bırakmasıyla mesela içkiyi serbest bırakmasıyla içki helaldir diye inanan insanlar var mıdır yok mudur o tartışılır da e, mutlaka vardır birkaç evet. tane gerizekalı böyleleri varsa bile umum itibariyle Türkiye'de buna inanan ben pek zannetmiyorum. Yani içki içenlerde bile bir günahkarlık şeyi vardır. Veya zina eden içinde aynı şey geçerli. Ama devlet serbest bıraktı diyerek bunlar helal olarak inanılırsa işte o onu tağut edilmiş olur. Ama bizim asıl mücadele etmemiz gereken tağut burada zaman zaman örneğini verdiğimiz gibi işte hoca efendiler önder edinilen bir takım kimseler diyor ki işte e, bu zamanda diyor e, Türkiye diyor Darul Harp konumdadır. İşte i̇nsanlar da genel olarak kafirdir diyor. Ne olacak? İşte Darül Harp'te faiz helaldir diyor. Yani kafirden faiz alabilirsin, bankaya e, paranı yatırabilirsin. Ne yapıyor? Allah ve Resulü'nün her türlüsü ayağımın altındadır dediği faizi helalleştiriyor. Bunu gönül rızasıyla da Yaptığı için, hoşlanarak da kabul ettiği için, e, dinde helal saydığı için ne oluyor? Onu tagut edinmiş oluyor. O önderini tagut edinmiş olur. Burada esasında ön, önder edindi. Kimse de tagutluk yapıyor. Veya birkaç ciddi içki almanıza sakınca yok diyor. Bir takım e, yerlere, makamlara iyileşebilmek için. Başını ha, veya başını açabilirsin diyor. Veya peruk tak çalış diyor. Peruk tak, oku diyor. Bak bunlar taguttur. Bunlar taguttur. Sen dindeki hükmünü bile bile, içki içmenin dindeki hükmünü bile bile önderin, imamın, hoca efendin sana işte birkaç içki içmene fetva veriyor da sen de dindeki hükmünü bile bile onun fetvasını alıyorsan ne oluyor bu? İşte onu tağut edinmek oluyor. Mesela Fetullah Gülen'in e, kitaplarından birisinde e, şöyle bir ifade var. E, tam örtüşen bir örnek değil ama e, bakış açısına ee, bakış açısını şimdi burada uydurun. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hani üç yerde yalanın cevazına dair bir rivayet var. 3 evet. yerde yalanın cevazı var. Mesela bunlardan birisi Savaşta. karı koca aras. Arasındaki ilişkileri düzeltmek. iki Müslümanın arasını düzeltmek. Adına e, bir takım yalanlara cevaz var. Savaşta. Burada e, Bediüzzaman demiştir ki diyor Fethullah Gülen. İşte zaman diyor yalanı nesetmiştir. İşte diyor bu asrın imamı, bu asrın müftüsü e, Bediüzzaman'ın görüşünü alıp diyor yalan her türlüsünden diyor uzak durmak lazımdır diyor. Şimdi güya Peygamber Aleyhisselatü başka birisinin daha güzel bir yol getirebildiğine e, ne yapıyor? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üç yerde yalana ruhsat vermekle çok büyük bir hata yapmıştır. Bediüzzaman bu asra hükmederek, işte zaman bunu nesletmiştir diyerek ona ayrı bir yetki veriyor. Yani dinde helal ve haram koyma yetkisini müftiye, müftü dediği zaman dediği Said Nursi'ye atfetmiş oluyor. Yani Said Nursi bir takım hadisleri demek ki nesedebilir bir takım hükümler getirebilir. Bunda bu anlam vardır. E tabi. İlah edilmedir bu. Şimdi dinde hüküm koymaya Dinde bir şeyin, bak, Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam tarafından cevaz verildiğini biliyorsun bir şeye. Ama bunu bir kusur gibi görerek, yalan her türlü sürgindir, zaman bunu nesetmiştir diyerek, işte bunun arkasından çok kötü şeyler çıkabilir diyerek bunu da şey yapıyoruz. Yani Peygamberin koyduğu bir hükmü devre dışı bırakıyoruz. Başka bir yerde işte e, dolayısıyla bu insanların, işte kafirlere hoş görünmek için sakal kesmeyi caiz görmeleri veyahut e, bunu bir adet olarak değerlendirmeleri, ister bırak ister bırakma fark etmez gibi görmeleri, ondan sonra İslam şekilciliğe bakmaz demeleri. Bu ifadeleri var onun çünkü. işte evlenme konusunda e, bu zamanda evlenmemeyi e, daha hayırlı görmemeleri, bunu bir ibadet gibi telakki etmeleri, yani bir nevi Hristiyanlattaki ruhbanlığı, İslam'ın malıymış gibi benimsetmeleri. Bunun gibi şeyler girmesi hiç garip gelmiyor ondan sonra. Yani demek istedim burada İslam adına, din adına önder edilen kimselerin bir takım sözleriyle bir şeylerin helal veya haram olduğuna karar verilirken bir gönül rızası vardır, bir hoşnutluk vardır. Ama bundaki o kimseleri ilah edinmenin edinmiş olmanın şartı nedir? Rab edinmiş olmanın şartı nedir? O meselede İslam'ın hükmünü bilmelerine rağmen o kimselere böyle bir yetki veriyorlarsa, mesela dediğim örnekte Allah Resulün bir şeye cevaz verdiğini biliyor. Buna rağmen bu halde ne yapıyor? Kendi kafasına göre bu zaman işte bunu nesetmiştir diyor. Ve Yahut da Peygamber Resulü resmi yasaklamış değil mi? Fotoğraf, suret, her türlü sureti yok etmeyi emretmiş. Ve de yasaklamış. Suret bulundurmaktan yasaklamış. Şimdi diyor ki, ya işte o zaman da diyor, kavmi yeni cahiliyeden çıkmıştı. Şimdi öyle bir tehlike kalmadı. Ne oldu? Şimdi resmi kullanmakta öyle bir tehlike yok diyor. Resme fetva veriyor. Halbuki rivayetlere baktığın zaman, henüz çocuk yaşında evlenmiş olan Ayşe radiyallahu anh'a'ya, Evinde perde asılı olduğu için perdedeki bir suretten dolayı bazılarının şöyle bir tevhine de yer kalmıyor o zaman bu rivayette. Hani işte gölgeli miydi gölgesiz miydi işte peygamber heykelleri yasakladı. Çizilmiş olanlar değil gibi. Böyle bir şüpheye de yer kalmıyor. Çünkü perdede bir suret var. Yani gölgesiz tarzda bir suret. Onu yasaklıyor. Ayşe rəşadullah anha Peygamber elsetvesam elbeyeti şirkten en uzak olan kaldı ki bir şeyin ne bir yasağın ne ancak yine Peygamber elsetvesam tarafından beyan edilmeli. Mesela size kabir ziyaretini yasaklamıştım diyor. Fakat diyor artık ziyaret edebilirsiniz diyor çünkü kabirler ama amaç ne burada ölümü hatırlatır size diyor, ahiret hatırlatır. Demek ki ölümü hatırlamak amacıyla kabirleri ziyaret edebiliriz. Başka bir şey için değil. Peygamber Aleyhisselatü daha önce koymuş olduğu bir yasa ne yapıyor? Kendisi beyan ediyor ve bu yasak kalktı diyor. Şimdi peygamberin açıklamadığı bir illetten, bir hikmetten dolayı ne yapılıyor? İşte resme hatta musikeye şey getiriliyor değil mi? İşte musike diyor Allah'ı hatırlatır. İlahileri işte çalgıyla okumakta beysi yoktur hatta sevaptır diyerek. ibadet edasıyla bunlar dinleniyor. Yani işte e, müziki'yi dine sokan bir insan bir e, fetva veren bir müftü hoşnutlukla kabullenilirken bir devlet yöneticisi bunu yapsa o onun kendi tasarrufu gözüyle bakılır buna dine dahil edilmez yani buna bir helallik haramlık vası verilmez verilirse işte o zaman devlet yöneticisi de tavut edilmiş olur yani e, burada hoşnut tanınarak ibadet edilen kesinlikle saygı gösterilen noktası bu. Ama adam hoşnut değil. Devletin mesela yaptığı pek çok şeyden %99'undan hoşnut değiliz. Reddediyoruz. Bu sebepten ötürü e, bizim reddediyor olmamız, kalben reddediyor olmamız, zahirde işte bu ülkede yaşıyor olmamız, bir takım mecburiyetlerden dolayı işte hicret etmenin zorluklarından dolayı hicret edecek bir yer bulunmaması. Ondan sonra bir takım vergiler ödeme mecburiyetinde olman. Yani öyle insanlar var ki bu devlette vergi veriyorsun diye küfür hükmünü veriyor. Veya nüfus cüzdanı taşıyorsun diye küfür hükmünü veriyor. Bazıları bunu vermiyor ama kendi mantıklarına göre onun için de küfür hükmünü vermesi lazım. TC'nin Bayrağını taşıyan, TC'ye aidiyet ifade eden bir TC kimlik numarasıyla ne taşıyorsun? Kimlik taşıyorsun. Ondan sonra işte senet, sepet şeylerinde, maddelerinde, bilette, otobüs biletinde işte TC mahkemelerinin hükmünü kabul etme imzası atıyorsun. Bundan dolayı ne yapıyor? Tekvir ediyor. Mahkemeye her türlü başvuruyu cahiliye hükmüne başvurmak olarak değerlendirip her mahkemeye gideni tekfir ediyor. Böyle bir şeyin e, olabilmesi için yani bir kimse hangi mahkemeye ne suretle başvurursa e, tağutu hakem kabul etmiş olur. Bunu ayırt etmek lazım. Mesela e, mevcut ortamda bir İslami kada, İslami hüküm verebilecek, Allah'ın ve kitabının ve Rasulünün sünnetinin çizgisinde hüküm verebilecek bir e, yargı organı bulunsa öyle bir ortam bulunsa, zalimden hakkını alıp mazluma iade edebilecek yetkide sahip bir organ bulunsa böyle bir kurum bulunsa buna rağmen sen bunu bırakıp da kafirin hükmüne başvurursan işte Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden işte TC mahkemeleri gibi böyle bir mahkemeye başvurursan işte Tağut'un hükmünü tercih etmiş olursun. İslam'ın hükmüne rağmen. Ama öyle şeylerle karşı karşıya kalabiliyorsun ki senin alternatifin yok. Zulme uğruyorsun. Senin e, zalimden hakkını alıp mazluma devredecek İslami Allah'ın indiriyle hükmeden bir yargı organı yok. Değil mi? Bu zulmü e, işte TC mahkemeleri yoluyla alabilmen mümkün. TC yoluyla alabilmen mümkün. Bu şekilde bir başvurun. Seni tağutu muhakeme, e, tağut hakem kılma durumuna düşürmez. Ama buna rağmen şöyle bir durum var. Mesela sen İslam'da miras taksimi hükmünü biliyorsun. E sen bundan hoşnut olmayıp, TC mahkemelerine gidip oradan hallettirmek istersen, işte bu tağuta muhakeme olmuş olur. Yani... Hangi mahkeme olursa olsun, İslam'ın hükümlerinden kaçmak için başvurulmuşsa, yani İslam'ın hükümlerini saf dışı bırakabilmek e, için gidilmişse, e, işte o Tavuk'tun mahkemesidir. Yani Bizim Türkiye'deki baş başa kaldığımız çoğu durumlar ne oluyor? Mecburiyet dolayısıyla, ee, yani zulmü başka türlü defetme imkanı yok, alternatifin yok mecburiyet dolayısıyla başvurmak zorunda kaldın şeyler oluyor. Bir insanın İslam dinden çıkabilmesi için böyle bir tercih hakkın olması lazım. Yani İslam hükmü dururken, yani İslam'la hükmedebilecek bir yer dururken onu bırakıp kafire muhakeme olmak gibi. Bu şekilde olursa o kimsenin dininden çıktığına hükmedebilirsin. Ama böyle bir alternatifin yoksa bir takım zaruretler sebebiyle ikrah altında olan durumu gibidir bu. Böyle bir ikrah altındaysan bu sebeple e, tekfir etmeye hakkımız yok. Ha belki faziletli e, çoğu yerde faziletli olanı tercihle sadece ruhsat verilenin arasında kalabilirsin. E, ruhsat tercih etmesin de azimet tercih edersin. De, onlar ayrı meseleler. Bir de kaçınılmaz durumlar var. Bizim burada bahsettiğimiz meseleler bunlar. Evet üçüncüsü dedik endat, Nidler. aile, mesken, barınak, soy sop veya mal gibi şeylerin kişiyi cezbetmesi ya da çekim alanına sokması nedeniyle kişinin İslam'ı bırakıp onları üstün görmesidir. İşte böyle şeylere nit çoğulu endat gelir. Mevla aziz celle Bakara suresinin 165. ayetinde ve nasi men yettequ min dunillahi endada. Yahut bu nehum kehubbillah. Yani insanlardan bazıları Allah'tan başkalarını, başkasını Allah'a denk, tanrılar endat yani burada geçen min dunillahi endada nitler edinirler de onları Allah'ı severler gibi severler. Allah'ı sever gibi severler buyuruyor. Evet. E, Allah'ı sever gibi bir başkasını sevmek e, şöyle olur. Mesela Allah Azze ve Celle'nin bir takım hükümleri vardır. Ee, Resulünün bir takım hükümleri vardır. Yani şeriatın bir takım külli kaydeleri vardır. Ee, bunlar bir takım şeyleri sevmemeni gerektirir. Mesela bazıları der, Günü Semre'ye edilen bir sözde olduğu gibi, işte yaratılanı severim, yaratandan ötürü. Müslüman böyle bir anlayışı olamaz. Veyahut e, humanizm dedikleri bir anlayışa asla sahip olamaz Müslüman. Neden? Çünkü Müslümanın e, şeytandan Nefret etmesi, ondan uzak durması emredilmiştir. Şeytan da Allah'ın yarattığıdır. Kafirden uzak durması, onu sevmemesi emredilmiştir. Hatta annesi, babası bile olsa, kardeşi bile olsa böyledir. Mücadele Suresi'nin 22. ayeti bu konuda çok açık. Bunlara sevgi besler bulamazsın diyor. Allah ve Resulüne muhalefet edenlere karşı bir sevgi beslemesi caiz değil Müslümanın. Böyle olunca bu işte biraz daha aşırı gidenler, Mesela e, tarih boyunca kendilerine velilik mansıbı verilmiş, Allah'ın yüce dostları olarak ilan edilmiş bazı kimseler vardır. Bu kimseleri e, veli ilan ederken insan hiç araştırmamıştır. Mesela şu toplumda Cahit'in Rumi gibi, Muhiddin Arabi gibi isimleri gündeme getirdiğin zaman bunların şahıslar hakkında herhangi bir bilgileri yoktur. Yani şahsen tanımadıkları gibi Tarihi vesikalardan da araştırmamışlardır. Yani bunlar veli edinirken herhangi bir delile dayanarak veli edinmemişlerdir bunlar. Sadece kulaktan durma. İşte Mevlana Hazretleri diye bahsedilmiştir. Muhittin Arabi Hazretleri Şeyhül Ekber diyerek o şekilde lirende dolaşmıştır. İnsan da bu olduğu gibi ne yapmıştır? Alıp kabul etmiştir. Bir de bunu o kadar çok insandan duyar ki o artık kalbi yer edilir. Hmm, bu baya bir büyük zatmış. Edinde de büyük zatları dil uzatmamak lazım. Evliyaya yan bakan çarpılır. Allah ondan intikam alır. Böyle de e, ki sahih hadiste sabittir bu. Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse ben ona harb ilan ederim diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu sahih bir asla sahip. Ama bunun yanında e, birileri çıkıyor diyor ki işte Ceyddin Rumi sapık. İşte i̇bn Arabi sapık. Ha Şimdi bu adamları İbn-i Arabi'yi Ceyhettin Rumi'yi veli ittihaz edinirken insan e, neye dayanarak veli edindiğini bilmiyorsa ne yapacaktır? Çoğunluğu dikkat alacaktır. Bu kadar insan buna veli demiş, ben de veli kabul ederim der ve aradan çıkıp işte bir tanesi sivri zeka gibi çıkmış ne diyor? İşte İbn Arabi'ye Dilrüzat'ı şuna bak. O gözle bakacaktır. Yani burada isimlere takılmıştır bu insan veyahut da kalabalık ile e, azınlık arasındaki şeyde kalabalığı tercih etmek durumundadır. Halbuki e, samimi bir yaklaşım, ihlaslı bir yaklaşım neye gerektirir? Peygamberlerin çoğuna bakarsan tek kişilik davetler. Yani koskoca bir e, müşrikler topluluğu içerisinde bir e, Muhammed Aleyhisselam çıkıyor veya bir Nuh Aleyhisselam çıkıyor, bir İbrahim Aleyhisselam çıkıyor, sizin taptıklarınız batıldır diyor. Buradan yaklaşıp onun söylediğine haklılık payının vermesi, ondan sonra ne diyor ona bakması lazım. Ha, şimdi bu adam kitabında, işte İbn Arabi ne demiş efendim? E, Mekke müşrikleri bile tevidi üzereydi. E neden? E, onlar Allah'a yakınlaşmak için e, bu putlara tapıyorlardı. Fakat onlar şu hatayı yapıyorlardı. Öyle diyor İbn Arabi. Onlar sadece putlara Allah dedikleri için hata ettiler. Yoksa her şey Allah'tır deselerdi de onlar tam kurtulacaklardı diyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani i̇bn Arabi burada vahdedi vücut anlayışını yerleştirmeye çalışıyor. Ve bu sebeple Mekkeli müşrikleri bile ne yapıyor? Mazur görüyor. Yine Firavun'u ben sizin en yüce Rabbiniz mi dediği sırada vahdedi vücut makamındaydı diyor. Halbuki bizim Allah ve Resulüne olan sevgimiz... Muhyiddin Arabi'den daha fazla olmak zorundadır. Biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Firavun'un ve avanesinin sabah akşam azaba arz edildiklerini görüyoruz. Şimdi biz bu ayeti göre göre, yani buna benzer bu, onun bu itikadını, inancını reddeden pek çok ayetler var da, pek çok meseleler var da biz sadece buradan yaklaşırsak, şimdi ben Allah'ın kitabında Firavun'un kafirlerden olduğunu Okumuş olmama rağmen sırf i̇bn Arabi böyle bir şey diyor diye. Veyahut e, şunu da söyler i̇bn Arabi. işte cennemde e, azap diye bir şey yoktur. Orada zevk almak vardır diyor. Çünkü zulgu azabeküm diyor. Orada tad alacaklar bundan diyor. Onlara e, olumsuz bir etki değil de diyor. Artık onlar o azaptan zevk alacaklar diyor. Eziyet vermeyecek onlara diyor. <gülüyor> e şimdi e, ben Allah Azze ve Celle'nin azabın eleyim can yakıcı bir azap vardır gibi ifadeleri ayetlerde sabit dururken tutup i̇bn abi Arabi de büyük bir zat canım ee, onun dediği de şöyle dursun o da Allah dostu dersem bak Allah ile beraber Allah'ı sever gibi sevdiğim birisini ne yapmış olurum? Nit edinmiş olurum. Bu bir endat. Endatlardan bir nit olmuş olur. İşte Allah'ı sever gibi e, bir başkasını eee edinmek min donillahi endada bu nehum Allah'ı sever gibi sevmek böyle gerçekleşiyor veya e, bunun e, sevginin zıttı mukabili korkmaktır. E, bu da e, İmran suresinin 174-175. inceletlerinde şeytan diyor ancak kendi dostlarını korkutur. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız yalnız benden korkun diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi korkuda insan nasıl şirk koşar? Yani e, sevgi meselesine dedik bakın insanın mesela normalde fıtri olarak e, bir şeylere sevgi besler. Halbuki la ilahe illallah sözünde ne diyoruz biz? Yalnızca Allah'a sevmesi diyoruz. Yani sadece Allah için sevmesi, Allah, Allah için sevmesine muhalif olan ne tür sevgiler varsa fıtri sevgiler de olsa onları reddetmez. Mesela kişinin çocuğuna sevgisi gibi, anne babasına sevgisi gibi. Annesi babası Allah'a isyan eden, Allah'a küfreden kimseler ise onlara bile fıtri sevgisini reddetmesi isteniyor kulda. Sevdiğini Allah için sevmesi yine normal hayatında, İslam öncesi hayatında düşman olduğu, fıtri sebeplerden dolayı nefret ettiği, belki kan davası veya başka bir sebepten dolayı nefret ettiği insanı sırf Allah için sevgi beslemesi isteniyor La ilahe illallah bunu da yüklüyor insana. Allah için sevmez. Yani ilah olarak sadece Allah'a tayin etmek bunu da yüklüyor insana. Allah için sevmek, Allah için düşman olmak. Allah için nefret etmek diyoruz. Demek ki İslam'dan önce mesela müşrik anne babasına fıtri bir sevgiyle bağlı olan, sımsıkı bağlı olan bir insan, aynı zamanda kan davalları var bunun, ne oluyor? Bu insan İslam'a girince müşrik olan anne babasına düşman olması, yani düşman olması derken Allah için onlardan nefret etmesi, onlardan sevgi alakalarını kesmesi, sadece annelik babalık haklarını yürütmesi, bunun dışında sevgiyi kesmesi, bu fıtri sevgiyi kesmesi, kan davası veyahut da başka sebepler sebebiyle, dünyalık sebepler vasıtasıyla düşman olduğu insana da eğer o Müslümansa Allah için sevgi beslemesi kula bir e, mükellefiyet oluyor. Yani bakın bu e, la ilahe illallah sözünün kalbe yüklediği bir mükellefiyet. Diğer bir kalbi boyutu korku. Şimdi insan fıtri olarak mesela bazı şeylerden korkar. Mesela karanlıktan korku veyahut işte akrepten, yırtıcı hayvanlardan bir takım şeylerden korku gibi. Tevhidin yüklediği, kula yüklediği, sadece Allah'tan korkmak ile anlaşılması gereken şey şu. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle olan meselede işte kavminden kaçması, Firavun'dan kaçması örneği vardır Kur'an-ı Kerim'de zikredilen. Bu fıtri bir korkuyla kaçıyor. Burada Musa Aleyhisselam'ın kınanacağı hiçbir şey yok. Fakat ne zaman ki Allah Azze ve Celle dön kavmine, deyip de Musa Aleyhisselam ayak direseydi bu emre rağmen, yani Firavun'un korkusu Allah'tan korkusuna galip gelseydi, işte bu korkuda bir şirke gündeme getirirdi. Dolayısıyla bizim Allah Azze ve Celle'nin bize olan emirlerinde, mesela bir namaz kıl emri, günde beş vakit muhatap olduğumuz bir emir. Bu namaz kıl emri yerine getirilirken, biz bunu yerine getirmekten başka bir takım sevgiler veya korkular sebebiyle geri durursak ya sevgide ya korkuda şirk gündeme gelebilir. Mesela e, namaz kılmayan bir takım insanların yanında işte onlar e, namaz kıl, kılacağım diyerek beni karalayacaklar korkusuyla. Onların sevgisini Allah'ın sevgisini tercih edersem ne olur? Sevgide bir şirk o gündeme gelir. Veya hatta birileri benim rızkımdan kesecek. Haşa. Ha, Çalıştığım yerde işlemden atacaklar veyahut dayak yiyeceğim gibi korkularla veyahut da kınanma korkusuyla. Mesela öyle zamanlar oluyor ki e, bir mesela halka açık bir yerde mescit bulamıyorsun, can bulamıyorsun bulunduğun yerde işte kıbleye dönüp namazı kılman gerekiyor. İnsanlar beni kınayacak diye onu yerine getirmese ne olur? O vakit çıkana kadar namazını kılmazsa Başka insanların kınamasından korkarak Allah'ın kınamasını hafife almış olarak e, Allah'a şık koşmuş olur. İşte korkunun e, bu şekilde boyutlar var. E, bu sadece namaz hakkında bir örnek olsa da geneline, İslam'ın bütün emirlerinin, Allah'ın emirlerinin geneline bu yaygınlaştırılabilir. Sadece bundan istisna edilen e, ikrah haliyle, e, verilen bir ruhsat var. Nahil Suresi'nin 106. ayetinde daha önce e, detaylarını işlemiştik bunu. E, kalpten olmamak şartıyla dillerinin e, söylemesi, sadece dilin e, bir ikrarı olarak, kalbi iman dolu olmak şartıyla kafirlerin bir takım azap e, ve işkenceleri karşısında onların istediği sözü söylemek. Buna ruhsat verilmiştir. Fakat bunu da terk etmek fazletmesidir. Evet dördüncüsü erbab yani Rabler. Kişinin hakka muhalefet etmesi ve karşı gelmesi ve kendisine de itaat etmesi için ona fetva veren böylece kişiyi itaati altına alan herkes. Tebe suresinin 31. ayetinde onlar Allah'ı bırakıp da bilginlerini ve rahiplerini Rabler erbab edindiler. Rabler edindiler buyuruluyor. Tevhid kelimesi bu dört şeyi işte reddetmeyi getirdiği gibi e, dört şeye de inanmayı gerekli kılar. Yani dört şeyin ispatı öngörülür. Sadece Allah'ı amaçlamak ve ona yönelmeyi emreder. Saygı ve sevgiyi Allah'a karşı göstermeyi gerekli kılar. Zira Bakara 165'te e, az önce Baş kısmını okuduk. Devamında ne diyor? Vellezine amenu eşedduhu binnillah. İman edenler ise iman edenlerin ise Allah'a olan sevgisi daha şiddetli, daha güçlüdür. Yani her şeyden çok Allah'ı severler. Yani bizim e, kitap ve sünnette gelenleri savunma gayretimiz başka şeylere olan sevgimizden her zaman önde olmak zorundadır. İman iddiasındaysak e, hocamızdan, efendimizden, neyse artık önderimizden, mezhebimizden hep önde olmak zorundadır. E, sohbetten önce bahsettiğimiz gibi e, bir tane sapık çıkıyor. Mesela bir Yaşar Nuri çıkıyor, bir Edip Yüksel çıkıyor. E, bunlar hadisleri reddederken, e, bunların reddettiği hadisler içerisinde mezheplerden birini, mesela Hanefi mezhebini, reddeden görüşleri de oluyor. Adam bu sefer buna e, reddiye verirken sadece kendi mezhebi bazında el alıyor, reddediyor. Bu sefer onu reddedeceğim derken bir sapı reddedeceğim derken e, diğer mezheplerin delil aldığı bir takım hadisleri de inkar ediyor. Ondan hiç farklı olmayan bir duruma düşüyor. Yani o açıkça hadisleri inkar ediyorum deyip hadisleri inkar ederken bu sadece ben mezhebimden gelen hadisleri kabul ederim. Diğer hadisler beni bağlamaz diyerek o da nasıl farklı bir batıl yol tuttuğunu ortaya koymuş oluyor. Mezhep gayret keşliğinde, yani din gayret keşliğinden değil mezhep gayret keşliğinden batılı reddetmek durumdalar. Evet. Korku ile ümit arasında olmayı gerekli kılar. Zira Allah Hazreti Celle Yunus Suresinin 107. ayetinde şöyle buyurur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun keremini geri çevirecek de yoktur. O hayrını kullardan dilediğine eriştirir ve o bağışlayandır. Yani bu ayetin açıkça ifadesinde anlaşılacağı üzere Allah'tan gayrından bir zarar veya yarar beklemek o şeyi Allah'a ortak koşmaya götürür insanı. İşte kim bunları biliyor ve tanıyorsa... O Allah'tan başkasıyla olan tüm ilgilerini keser. O hiçbir zaman batılın karanlıklarını büyütüp onlara değer vermez. Nitekim Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'dan haber verirken ona ve bütün peygamberlere, hepsine salat ve selam olsun, onun putları nasıl kırdığını ve kavminden ilgisini kesip onlardan nasıl beri olduğunu bildiriyor. Mümtehine suresinin 4. ayetinde şöyle buyuruluyor. İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, Biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız, beriyiz. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir. Evet. Aslında Kur'an başından sonuna kadar, la ilahe illallah kelimesinin manasını açıklamak üzere gönderilmiştir. Bu itibarla o şirki ve benzerlerini reddediyor. Aynı zamanda ihlası ve bunun prensiplerine kabulleniyor. Allah'ın razı olup hoşnut kaldığı her salih amel ve söz aslında ihlas kelimesinin kavram ve kapsam içerisinde ifadesini bulup yerine almaktadır. Çünkü bunun dine delaleti birçok yöndendir. Bunları ya mutabakat manasıyla ya da tazammuni manasıyla, yani ya birebir örtüşmesi veya e, yanında gerektirmesi e, itibarıyla e, içermektedir. Evet. Şer ve isyanı bırakmak, kötülükleri Allah'a isyanı bırakmak, terk etmek suretiyle Allah'ın gazabından, azap ve intikamından Sakınmak takva'dır. İbadette ihlaslı ve Allah için samimi olmak yine takvanın e, gereğidir. Allah'ın şeriat olarak gönderip bağlı kalmasını emrettiği şeylere uymaktır bu takva. İntekim İbn Mesud radıyallahu an şöyle demiştir: Allah'a karşı gelmeyi terk etmen, ona isyanı terk etmen, Allah tarafından bir nur üzerinde olmanın delilidir. Aynı zamanda Allah'ın vereceği cezadan korkman da böyledir. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri bu kelimeyi tam olarak yani takva kelimesini nasıl anladılar ve nasıl tanıdılar? Buna ne şekilde tam manasıyla bağlandılar? Bunun hükümleriyle nasıl amel ettiler? Bunun şartları nelerdir? Yani Takvan şartları ne şekilde yerine gelebilir? İşin bu meselesini, bu yönünü Süfyan bin Uyeyne'den nakledilen şu rivayet açıklıyor. Muhammed bin Abdülmelik el Masisi naklediyor. Süfyan bin Uyeyne, müştehit imamlardandır. 198 Hicri yılında vefat etmiştir. Diyor ki, biz Hicri 170 yılında Süfyan bin Uyeyne'nin yanında bulunuyorduk. Muhammed bin Abdülmelik el Masisi anlatıyor. Bu sırada birisi kendisine iman hakkında soru sordu. O da cevap olarak iman inandığını dil ile söylemek ve onu amel olarak pratikte uygulamaktan ibarettir dedi. Adam iman artar ve eksilebilir mi diye sordu. Süfyan bin Uyeyne Rahimullah Allah Azze ve Celle dilediğince artırtı, artırır ve eksilir de. Yani Allah'ın dilediği kadar artar ve eksilir de dedi. Öyle ki Süfyan parmağıyla işarete bulunarak bu parmak kadarı da kalmaz. Yani öyle eksilir ki bu parmak kadarı da kalmaz diye cevapladı. Adam sorusuna devamla O halde yanımızda bulunan bazı kimseler iman sadece söz ile dil ile söylemekten ibarettir. Amel yani pratikte uygulama gerekmez demektedirler. Biz bunlara karşı nasıl davranmalıyız diye sordu. İbn Uyeyne şöyle cevap verdi. İmanın sınırları ve hükümleri henüz kesinleşmeden ve belirlenmeden önce durum onların dediği gibiydi. Yani sadece dilleriyle ikrarı onlara yetiyordu. Aslında Allah peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeleri için Peygamber olarak göndermiştir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed de onun erçisidir, Resulüdür. İkrarında bulunmalar için bütün insanlara göndermiştir ki bu kelimeyi söyleyip itiraf etsinler. Bunu söylediklerinde bu sayede kanlarını ve mallarını koruma altına almış olurlar. Ancak tevhid kelimesinin hakkı olan cezalar bunun dışındadır. İmanda samimi olup olmamaları hesabıyla Allah'a havale olmuştur. Yani bu sözü söylemelerindeki samimiyetleri Allah'a havale olmuştur. Allah Azze ve Celle böylece onların kalpleriyle bu kelimeyi söylemelerinde doğruluklarını ve samimiyetlerini tespit ettirince bu defa peygamberine Onların namaz kılmalarını emretmesini söyledi. Bunu emretti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu emre uyarak onlara emir verdi ve onlarda verilen emri yerine getirdiler. Allah'a yemin ederim ki şayet onlar verilen bu emri yerine getirmemiş olsalardı bu takdirde ilk ikrarlarının herhangi bir yararı olmayacaktı. Kendilerine la ilahe illallah sözleri hiçbir fayda vermeyecekti. Allah azze ve celle... Onların bu husustaki emri yerine getirmede kalben samimi olduklarını ortaya koydurunca bu defa Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ashabının Medine'ye hicret etmelerini emretmelerini, emretmesini bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlara bu emri verdi. Onlar da derhal emri yerine getirdiler. Allah'a yemin ederim ki şayet bunlar verilen bu ikinci emri yerine getirmemiş olsalardı bu durumda ne ilk ikrarlarının ne de namaz kılmalarının kendilerine herhangi bir menfaati olmayacaktı. Allah Azze ve Celle onların hicret konusunda da gerçekten içtenlikle doğru ve samimi olduklarını ortaya koydurunca bu defa tekrar Mekke'ye dönüp orada babalar ve kardeşleriyle kendileri gibi olunca dek savaşmalarını emretti. Yani kendileri gibi tevhid ehli kadar savaşmalarını emretti. Müslümanların söylediklerini söylemeleri, namaz kılmaları ve onların hicret etmeleri gibi görevleri bu takım bu zahirdeki azaların amellerini yapıncaya kadar Babaları ve kardeşleriyle savaşmalar emri verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'ın bu emrini iletti. Onlar da derhal gelen emri yerine getirdiler. Öyle ki inananların içlerinde babasının başına alıp getirenler oluyordu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. Ey Allah'ın Resulü işte kafirlerden birinin başı. Vallahi şayet ki bu Ebu Ubeyde bin Cerrah Radıyallahu anh hakkında rivayet edilir. Babasının kellesini kesmişte işte kafirlerin başı eyalan Resul demişti. Vallahi şayet onlar bu verilen emri yerine getirmemiş olsalardı, bu takdirde ne ilk ikrarlarının, ne namaz kılıçlarının, ne hicretlerinin, ne de savaşmalarının kendilerine hiçbir yararı olmayacaktı. Allah Azze ve Celle onların bu husustaki samimiyetlerini de ortaya koydurunca, bu defa onların Kabe'yi tavaf etmelerini, Tabudi olarak bu görevi yerine getirmeleri emrini Resulullah'a verdi. Aynı zamanda başlarında bir tezellül olmak üzere tıraş etmelerini emir buyurdu. Yani hac için tıraş etmeleri. Onlar da derhal bu emri yerine getirdiler. Vallahi onlar bu emri de yerine getirmemiş olsalardı, bu takdirde ne ilk ikrarlarının, ne namazlarının, ne hicret etmelerinin, ne de babalarının öldürmelerinin kendilerine bir yararı olmayacaktı. Allah Azze ve Celle onların bu ustaki kalbi samiyetlerini ve doğruluklarını ortaya koydurunca peygamberine onların mallarından onu temizleyecek bir sadaka, zekat almalarını emretti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bu emri bildirdi. Onlar da derhal yerine getirdiler. Öyle ki herkes gücü oranında az olan azını, çok olan da çoğunu olmak üzere alıp getirdi. Allah'a yemin ederim ki şayet onlar bunu yerine getirmemiş olsalardı ne ilk ikrarlarının, ne namaz kılıçlarının, ne hicret etmelerinin, ne babalarını öldürmelerinin, ne de Kabe'yi tavaf etmelerinin kendilerine bir yararı olmayacaktı. İşte bu minval üzere peş peşe Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu emirleri, kısaca şeriatını, iman esaslarını ve sınırlarını böylece onların kalben tasdiklerini ve doğrulamalarını e, tespit ettirdikten sonra peygamberine, ashabına şu hususu iletmelerini bildirdi. Maide 3. Ayet ''Bugün size dininizi ikmal ettim.'' Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için de din olarak İslam'ı beğendim. Süfyan bin Uyeyn'e diyor ki kim iman temellerinden biri olan bu şeylerden herhangi birini terk eder bırakırsa bize göre o kimse kafirdir. Kim de sırf tembelliğinden dolayı terk ederse veya küçümsediğinden ötürü bırakırsa biz de onu tedip ederdik. Yani hizaya getirirdik, ceza verirdik, tedip cezası verdik. O kimse bu davranışıyla da bize göre fasık sayılır. İşte sünnet bunu gerektirir. İnsanlardan sana bu usta soru soranlara bunu benden kendilerine ulaştır. Bunu İmam Acuri Kitabı Şeria'da şeriyada rivayet etmiştir. Evet, e, kelime-i tevhidin yedi tane şartı olduğu ilmi ehli tarafından zikredilir. Allah izin verirse önümüzdeki haftalarda e, bu şartlara gireceğiz. Kelime-i tevhidin şartlarına zikredilir buldukça imkanı oldukça biz bunlara devam edeceğiz inşallah. Bugünlük eee meseleyi burada bırakalım. Sormak istediğiniz bir konu. Orada e, küçümseme içerisinde faiz Aslında küçümsemse kafir şeyine girmiyor mu namazı veya işte şey. Yani buradaki küçümseme ile diye tercüme edilen şey e, tehavündür. Yani hafife almaktır. Yani gevşeklik yaparsa. Gevşek. Yani mesela aksatırsa, mesela zekat bir insana e, nisap miktarı malının üzerinden bir sene geçmesine ne olur? Vacip olur. Ama adam bunu aksatıyor, geciktiriyor. Bak bu hafife almadır. Veya e, hacca gidebilecek kudret kendisinde var ama sallıyor, erteliyor. Herhangi bir mazereti olmadan erteliyor. Bu hafife almadır. Bunlar e, gevşeklik. Mesela namazı e, kazaya bırakıyor, terk ediyor. Yani normalde dinde kazası yoktur ama e, son vaktine kadar geciktiriyor. Veya kerahat vakti dediğimiz vakitlere kadar şey yapıyor. Mesela gece e, yatsı namazını gecenin yarısından önce kurmak vardır. Gecenin yarısından sonraya bıraktım mı kerahate giriyor. O, e, hangi vakit onu öğrenim, olur. Hangi vakit? Mesela akşam namaz ne zaman giriyor? E, Altıda giriyor. Altan mı giriyor? Altıda yazda giriyor. Yani şu kış kış vakitlerinde böyle. Ama yazın işte alta falan giriyor. E, dört buçuk. Dört kırk beş. Orta dört kırk beş. Dört, dört, dört, dört, beş. Dört. dört kırk beşten sabah namazına kadar. Sabah namazı kaçta giriyor? O da kaçta? Yok, Ezan okunası değil. İmsak Beş vakti buçuk ne zaman giriyor? 5.30 Beş buçuk. Beş buçuk gibi. Şimdi 4.30'dan 5.30'a kadar 11 saat var. 4.30'da 5.30'a 13 saat var. 13 saat mi ediyor? 13 saat var. 13 saati 2'ye böl. buçuk saat. 4.30'a 6.30'u ekle. Rahat olun. Yani bu kış vakitlerinde 11, yaz vakitlerinde 12'ye çıkıyor bu. Ee, 11'i ertel mi kerahat vakti geliyor demektir. Yani, ben size sormuştum galiba bu konuyu. Kışın da aynı mı diye. Artarda yetiştirdim mi? Hayır demiştiniz. Yani e, şimdi bak buna saat olarak tayin söz konusu değil. Hesaplama şekli aynı diyor yani. Hesaplama, şeklinde... Hesaplama şekli aynı bak. Saat olarak belirleyemezsin. Mesela 12'den sonra namaz kılmak mekruhtur diyemezsin burada. Çünkü saat olarak böyle bir belirleme yok. Ama gecenin yarısını geçirdim mi hoş değildir bu. Yani şu an saat itibariyle 12 geçirmemiz gerekiyor. Şu an kış vakti. Şimdi bu saatlerden kaynaklanan bir şey. Mesela 4.30. Şimdi akşam, akşam 4.30'da giriyor. Dört buçuktan on ikiye kadar kaç saat geçiyor? Beş desen yedi saat yapar. Yedi saat yapıyor. Beş buçuğa kadar kaç saat geçiyor? Beş buçuk saatte orada. Ne yaptı? On iki buçuk. Yarım saati oradan aldık. Dört buçuk dedik. On üç saat yapıyor. Şimdi on üç saati ikiye böldüğün zaman altı buçuk saat yapıyor. Altı buçuğu dört buçuğa eklediğinde akşam namazı için 11 yapıyor. 11 mi yapıyor? Saat 11 yapıyor. 6.30 4.30 e İşte öyle oluyor. 7, yani bu 15 dakika falan e, onları tam hesaplarsan evet. e, tam kıl kılına çıkar. Ama aşağı yukarı işte demek ki kış vakitlerinde 11'e geliyor. Yani saat olarak tam yok ama gecenin yarısı Vakti sabah sabah namazın imsak vaktinin girmesiyle e, akşam vaktinin girmesi arasındaki zaman yarısı ediyor o yani bu, akşam bir. namaz vaktiyle imsak namaz vakti hesaplanıyor ikiye bunu evet başartı konusunda mesela şey diyor. Mecbur kalınca doğum yüzeyitin yenilebileceğine dair kıyas yapıyorlar. Yani. Mecburiyet var diyorlar. Açıp da çalışabilme ya da okuyabilme. Şimdi, şimdi e, ilk önce meseleyi temelinden ele alırsak bir kere dinde kıyas caiz değildir. Kıyas ...caiz değildir deyince millet burada epey bir ihtilafa düşüyor. Yahu kıyas nasıl caiz olmaz diye Şimdi burada kıyas hakkında en güzel sözü Allah rahmet eylesin... ...İmam gibi söylemiştir. O diyor ki yani maksadı en güzel ifade eden... ...kıyas hüküm ispat etmez. Yani kıyas dinde olmayan bir hükmü ispat etmez. Mevcut olan hükmü anlamaya, izah etmeye yarar diyor... Bu yüzden e, kıyası dinde delilmiş gibi arz etmeye çalışanlar, Peygamber-i Resulatü kıyası yaptığından falan bahseder. Ve ondan bir iki örnek zikrederler. Halbuki Peygamberi i dindeki bir hükmü muhatabının anlaması için yaklaştırıyor, örnek veriyor. Kıyas böyle bir şey. Yani dindeki bir hükmü, mevcut olan bir hükmü anlamak için e, kıyas yaparsın. Hüküm koymak için değil. Şimdi başörtüsü meselesine gelince e, farz edelim ki bu kıyas yolundan gidildi. Bak domuz eti yemek zorunda kalan kimse açlıkla ölümle baş başadır. Başörtüsünü e, terk eden bir kimse hangi ölümle baş başa? Yani e, bugün herhalde bu meseleyi söz konusu edenler ya çalışmak için ya okumak için getiriyor. Yani şu Ebu Cehil'in okullarında okumak e, ölüm gibi bir zaruretle nasıl bir arada tutulabilir? Kaldı ki e, kadının işte okuması, bu üniversitelerde okuması tartışılabilir bir mesele. Yani kadın erkek karışık sınıflar. Ondan sonra sefer mesafesini yalnız başına gitmesini gerektiren üniversiteden bahsediyorum. Böyle durumlar söz konusu. Müfredatın İslam'a hiç uymayan şeyler bir kimse İslam'ı öğrenmiş de oraya gidiyorsa ve orada da tesettür haremlik, salamlık şartları varsa o amenna. Yani bunların hepsi zincirleme bulunması gereken şartlar. Ama adam e, küfrü küfrün e, marifini, öğretim sistemini, ders programlarını ta üniversitesine varınca kadar e, öğreniyor da Su gibi İngilizce falan konuşuyor ama İslam'a gelince Kur'an okumaktan aciz insanlar da var. Bir kere bu Allah'ın dininin yerine dünyayı daha çok tercih etmiş olmayı gösterir bir. E gayesi dünya olan bir kimse de e, tabii ki üniversitede okumayı ölüm gibi okumamayı ölüm gibi bir manada görüp kendini zavvet değerlendirebilir. Bu batıl bir şey. Allah Azze ve Celle hadiste gelmiştir diyor ki. Dünya işlerinin alimi ahiret işlerinin cahil olan kuluna buğz eder. Allah böyle kuluna buğz eder diyor. Dünya işlerinin alimi ahiret işlerinin cahili kuluna. İşte e, meseliyi bu evveliyatından ele alıp da buraya getirdiğimiz zaman şimdi şunu sormamız gerekiyor. Ha, bu dinini çok güzel öğrenmiş bir bayan. Üniversite kapısında başını e, açtırıyorlar ve açmadığı takdirde, başını örterek girdiği takdirde orada da haremlik, selamlık uygulanması mümkün. Bunları farz ederek düşündüğümüzde e, kadının buradaki vazifesi nedir? Bir tevhid mücadelesidir. İman mücadelesidir. Bunu koymaktır ortaya. Yani insanın dünyadaki bulmuş gayesi ne? Allah'ın emirlerini yerine getirmek, kulluğu ispatlamak. E sen e, her şeye bir zaruret kılıfı uyduracak olursan yani özellikle bunu örnek verirsen her şeye bulursun ve kuluk hiçbir zaman yerine gelmez ve e, Allah bizi değil de biz Allah'ı haşa e, bu dünyada imtihan etmişiz öyle gitmişiz gibi bir şey olur yani e, Allah'ın bizden istediği bir takım mükellefiyetler var e, kadının yeri neresidir evinde oturmasıdır Allah vakar nefi buyutihin ne diyerek kadınların çalışma ortamını müminlerin kadınların çalışma ortamını evi olarak tayin etmiştir. Üniversite okuması kesinlikle zaruret değildir. Kesinlikle zaruret değildir. Dini şer'i bir mesele olsa işte çıkıp öğrenmesine bir ruhsat vardır. Dini bir meselede. Ama dünya işlerini öğrenmek için e, üniversiteye gitmez. Hele e, bir takım haramların işlendiği, kadın erkek karışık bulunmak gibi kadın sesine kadar e, kadın tamamen avrettir. Kadının yabancı erkeklerle konuşması yasaklanmıştır. Onlardan biyat alınırken e, Müntehine suresinin 12. ayetinin tefsirinde Katade radiyallahu anh'den e, sahih bir rivayette gelir. Tabiindendir bu. Hasan-ı Basri'den de gelir. E, merfu bir takım rivayetler var ise de merfu rivayetler zayıf tarihlerle gelmiştir ama isnadında e, hadis uydurmakla itham edilmediği için burader e, bu zayıf rivayetler tabiinden gelen bu nakillerle onlar çünkü diyorlar ki bize ulaştığına göre peygamber Resulullah kadınlardan e, yabancı erkeklerle namahrem erkeklerle konuşmamak üzere biyat aldı. Sahih rivayetler bu şekilde tabiinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan e, aynı lafıza gelen hadislerde ise İslam'da zayıflık var. Bunlar birbirini takviye eder, e, bir ilim ifade eder. 12, 12. Evet, Mümteyyine Suresi'nin 12. ayetinin tefsirinde e, ''Marufta isyan etmemek kavlinin ve ta'sine fil ma'ruf'' ifadesinde e, bu tefsir geliyor. Taberi tefsirinden, i̇bn Kesir tefsirinden bakabilirsiniz. Yani bütün bu olumsuzluklar bir tarafa bırakıldığında bile dünyevi bir ilim öğrenmek şer'i bir zaruret değil kadın için. Ama başını örtmesi öncelikli bir emir. Bugün için yeryüzünde Türkiye gibi bir ortamda mesela e, bunlar Biricik iman alameti kalmış neredeyse. erkeğin namaz kılması, kadının başını örtmesi. Çünkü... Siyah, siyah, örtüyle ilgili... siyah Onu bak, şu tesettürde ölçüler diye bir e, çalışmamız var. Onu ben yazıcından çıkardım. Olmazsa fotokopi çektirebiliriz onları. Bütün bu tesettürle ilgili meseleler, hanımlıksanlıkla ilgili meseleler, işte örtünün rengine kadar. Ayşe radiyallahu anhadan, Ümmü Seleme radiyallahu anhadan gelen rivayetler var. Ee, sahabe hanımları siyah ee, örtü olarak e, tefsir etmişler. bu şekilde okulamışlardır. Zaten e, kütübiste gördüğünüz cildin şeyinde de var. Nur Suresi, Hicabi Ayetinde geliyor. Aslında dediğin bana kraliçini de çekse diyor. Evet. Başka da öyle bir soru yok. Şimdi şu işte namazla ilgili şu var. E, i̇çerimizdeki insanlar ne sanır? İçerinde olsun ve işte konuş olsun. İşte kurban kesti. şehrinde kardeşti. Bunu fazla olarak görüyor. Namaz harz, bunu şey yapmıyor işte, oruç tutuyor. <gülüyor> namaz kılmıyor. Yani geçen hafta e, biraz galiba bunlardan bahsettik. Yani şimdi e, insan yani öyle bir yapı var maalesef. Yani e, kişinin doğruyuyla yanlışı kabul ve reddinde ölçü olarak vahit tayin etmezse şayet e, bunlar doğal. Bizim ilk önce bunu belirlemeye yönelik bir şeylere girişmemiz lazım. Yoksa dediğin gibi nice örtünenler vardır ee, gelenekten dolayı alnı secdeye değmemiştir. Şimdi namaz kılmayan kafirdir bizim dinimize göre. E bu böyle bir kimse kurban kesse ne olur? Başka bir şey yapsa ne olur? Hatta alimlerin görüşü var ya, şey, mezhep görüşleri bir evde kadın namaz kılmasa işte erkek ona hani bayağı zorladıktan sonra İkisinin evli olmaz çağiz değil değil mi? Bir fetva okudu. Değil. Yani e, hüküm beyan edildikten sonra ödcet ikame edildikten sonra namaz kılmamakta direniyorsa e, onun nikahında tutması haramdır. Kadının kocası namaz kılmıyorsa kadının onun nikahında durması e, kadın namaz kılmıyorsa erkeğin o kadını nikahında tutması helal değildir. Günah işlemiş olur. Eşim yani terk küfür olduğunu. Kılmıyor. İşte hüccet ikamesi e, dediğimiz şey e, o meselenin onun anlayabileceği bir şekilde arz edilmesi. Yani o evet namazı terk etmek küfürdür deyip kabul edip buna rağmen kılmıyorum deyip şey yapmaz. Yani açık bir küfür olması lazım. Kaza, kaza, bırakın, kaza diye işte bak bu toplumda bu toplumda genel bir şey var. Mesela insan din öğrenmek için nereye başvurur? İşte büyük alim bildiği kimsenin açar kitabına bakar değil mi? Bu toplumda e, Ömer Nasuh'yı bilme senden daha büyük bir mevkide ise sen ne söylersen söyle. Hiçbir anlamı yok. O Ömer Nasuh'yı bilmenin ne diyorsa ona bakmak durumunda. Yani bu meselelerde acele etmemek lazım. Yani e, Mesela hüküm, bir takım genel hükümlerle özel hükümleri birbirinden ayırmak lazım. Mesela namazı terk eden kafirdir. Bu genel bir hüküm. Biz buna hiçbir şey söyleyemeyiz. Yok efendim namazı terk eden niye kafir olsun diyemeyiz burada. Ama işte Ahmet kafir midir? Mehmet kafir midir? Meselelerine gelince bunların ayrı ayrı ele alınması lazım. Bu kimseye bir kere İslam devleti olsa ne yapılır? E, Hükçe tıkam edilir. Ee, bu hüccet ikamesinin akabinde ceza vardır. Mesela namaz kılmayana uygulanacak bir takım cezalar vardır. Bunlar göze alarak kılmamakta direniyorsa onun küfrüne hükmedilir. Ne yapılırsa yapılır artık. Ama bizim böyle bir şeyimiz yok. Bizim hüccetimiz bile e, karşıdaki tarafından sözümüzün dinde senet mertebesinde olması lazım. Yani hüccet ikamesi derken alimin yapması kastımız bu. Yoksa bir adam gerçekten alim olabilir, ilim ehli olabilir, hücceti ikame eder fakat karşıdaki hiç takmaz. Bu değil. Karşıdaki insanın dinde sana bir kıymet vermesi lazım. Düşünün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara tebliğ yaparken El Emin vasfına haizdi. Ebu Cehil bile inkar etmiyordu onun peygamber olduğunu. Ebu Cehil bile onun peygamber olduğunu inkar etmiyordu. O peygamberdir ama diyor ne yapıyor? Kabilevi bir takım endişelerini öne sürüyor. Çünkü o her bakımdan doğru sözlü olduğunu ispatlamış, güvenirliğini ispatlamış, kendisinden asla yalan sadır olmaz. Hatta onu hiç tanımayan bir bedeviyle ile karşılaştığı zaman, bedevi diyor ki sen diyor, şu ağacı çağır, senin yanına gelirse ben sana iman edeyim diyor. Peygamber Aleyhisselatü çağırıyor, ağaç köklerini sökerek geliyor yanına. Ve şehadet ediyor Allah'ın Resulü'dür diye. Bir başkası diyor, şu deve senin Allah Resulü olduğuna şahitlik ederse iman edeceğim diyor. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a deve şahitlik ediyor Allah'ın Resulüsün sen diyerek ne yapıyor? Bak, karşı muhatabının kesinlikle inkar edemeyeceği, inkar ettiği takdirde doğrudan kafir olacağı e, bir takım delil sunuyor değil mi? E bizim böyle o şekilde bir şeyimiz yoksa eee Geriye tek şey kalıyor, kendimizi ispatlamak. Veyahut da kendisini ispatlamış bir delil ile hasmımızı ikna etmek. Bize düşen bu şu anda. İnsanları kazanmak lazım. Şimdi Allah'ın laneti Yahudilerin üzerinedir, Hristiyanların üzerinedir. Veya Allah yalancılara lanet etsin, Allah zalimlere lanet etsin gibi ifadeler genel ifadelerdir. Bunları kullanmak caizdir herkes hakkında. Yani herkesin bu ifadeleri kullanması caizdir. Ama işte falan yalancıdır Allah ona lanet etsin diyemez bir Müslüman. İşte falan e, Yahudidir Allah ona lanet etsin diyerek ismen bir şahsa lanet edemiyor. Bak Yahudi bile olsa ismen lanet edemiyor. Bunları iyi ayırt etmek lazım. Ama Allah'ın laneti Yahudilerin üzerine olsun der mi? Der. Yalancıların üzerine olsun. Bunu da der. Fakat şahıslara indirdim mi o e, Müslümanı tehlikeye sokacak işler denir. O yüzden e, namaz meselesinde e, en azından namazın hükmünü, namazın faziletini, yerini, dindeki yerini ifade eden... E, bir kitap okumasını sağlamak. Bu şekilde yardımcı olmak lazım. Sürekli nasihat etmek lazım. Bizim çünkü öyle bir yaptırımız yok. Yani namaz kılmadığın gelkellerini vuracağız. Böyle bir şey yok. İslam hükümeti de yok. O yüzden kazanmaya çalışmak lazım. Sürekli sürekli anlatarak tebliği devam ettirmek lazım. Bizim yiyen e, sosyetik gibiydi böyle giyinece. Ablam kendisi çalışıyor, temizle gidiyor. Kaç kere e, hadisleri okudum. İşte açın böyle olacak. işte kendim dayanacak. Şudur budur. İşte en azabın en hafif ayak altına gidip işte beyni kaynayacak böyle anlattım anlattım. Dayı anlat anlattıkça ben korkuyorum diye. E, Korkuyorsan kapandı. E, birkaç kere de korkuttum diyor eğer yakalarsam diye. Hatta yakaladım parça gene vurdum bir tane. E, ben anlattığım zaman korkuyorum diye eve gidince unutuyorum diye. En son şeyi getirdim. Örtülmeyle ilgili bir kitap aldım senin dükkandan. Onu verdim. Biraz kendine düzen verdi. Şimdi gene saç başta işte <gülüyor> nasihatın devamlılığı çok önemli. Bir insan e, samimi olursa e, i̇nancım yok bak tevbe gibi. eden bir insan e, ne yapar? Günah işlediği ortamı terk eder. Allah'a itaat edebileceği ortamları arar, araştırır. Şimdi hani kıyameti var için inancım yok gibi diyor. İnanasım gelmiyor. E, i̇şte meselenin e, nerede olduğunu tespit etmek lazım. Onun inancı demek ki e, tesettürle ilgili emirlerde, yasaklarda değil de Allah'a imanla ilgili bir takım problemleri de bunu aşmak lazım. Ee, bunu da en çok onunla kim muhatap oluyorsa mesela sen yeğenim diyorsun. Sen daha iyi iş yaparsın. Mesela bu, bunun inancındaki problem nerede? Bir kere Kur'an-ı Kerim gibi bir mucize asırlardır elimizde ve kıyamete kadar da elimizde olacak. Kur'an-ı Kerim'in mesela mucize oluşunu ispatlayan, Allah azze ve celle katından olan olduğuna dair delillerle böyle sürekli nasihatle bunları iyice yerleştirmek lazım. Zaten aklım da Kur'an okuyor. Mesela senin ilmi halde verdim ondan da okuyor. O da söylüyor kendisi. E, bu bir okula gidiyormuştu Arapça öğrenmek için. Bir kelime de dahil iki üç hafta. Öğretmene kızıyor onu sana bırakıyor. Ablam da kızmıştı. Sen niye bıraktın öğretmene kızıp da falan filan. İşte Kur'an'da böyle böyle geliyor işte. Ablam da uğraştı, biz de uğraştık. Genelde kalbinde şeyler var. Ya işte çoğu zaman dediğim gibi esas müşkülatın teşhis konmadığından oluyor bu tür şeyler. Mesela adamın cenneti cehenneme inancı yoktur. Bunu da açıkça ifade edemez. Ondan sonra ne yapar? Bu onda yer eder. Bu sefer Kur'an-ı Kerim'de Emirlerde bir takım yasaklarda da başlar. Yani Bu tabii. iş ilerlemeden e, vahye teslimiyetin gereği. Onu mesela anlatayım elini getir diyorum Çakmağına bir diyelim ve dayı elim yana diyor. Ya e bunun yanması diyorum mu orada his kalır. Oradaki ateş bundan bin kat daha fazla. Ama korkuyor kendini anlatıksın. Orada zaten ona inanmıyor yani. Ha, işte, yani işte, yani onu anlatmak bayağı şey, için bayağı uğraştım. Yani şimdi, yani? şimdi zaten o, bu bu toplumda hakikaten bir inanç, iman <gülüyor> problemi var. Yani cennete, cehenneme gerçekten iman etse bu insan dedikleri gibi iman etseler, insan cenneti kazanmak için elinden geleni yapar. Cehennemden de sakınmak için elinden geleni yapar. En azından en asgarilerini yapar. İman edenlerde bile... E, bu nasihat sürekli ayakta tutulmazsa, Allah'tan korkutma, onunla müjdeleme bu tür şeyler ayakta tutulmazsa insanın e, imanı zafa uğrar. Yani sürekli gündeme getirilmemesi sebebiyle mesela ölümü e, unutan bir insanla sürekli aklında tutan bir insan eşit değildir. İşte bu sürekli nasihat sayesinde bu gerçekleşir ama imanın kendisi yoksa, bunu kazandırmak için çalışmak lazım. Bunun için de önce bir kere Kur'an-ı Kerim'e e, iman ettirmeye, yani Kur'an'a imanını sağlayan e, vesilelere davet etmek lazım onu. Mesela Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri vardır bir sürü. E, 1400 sene önce haber verip de asırlar sonra gerçekleşen, asırlar sonra tespit edilen e, şeyler gibi. Mesela anne kanında bebeğin geçirdiği dönem gibi bir örnek sadece. Veya e, göğe yükseldikçe hava basıncının artması gibi. Buna benzeri şeyler. <gülüyor> Mesela bu konuda e, Haluk Akden diye birinin bilim adamlarına baş ediren kitap Kur'an. E, Allah'ı taba taba'yı mıydı neydi? Öyle birisinin de bir eseri vardı. E, Kur'an'ın mucizelerine dair. Bu tip e, kitaplardan ya okutarak veya kendini okuyup malzeme edinerek o insanın Allah'ın bildirdiği her şeye iman etmek gerektiğine dair delilleri işleyeceksin. Harun Yahya'nın ha, Yahya şeyleri de var mesela. Bak onlardan da istifade edilebilir. CD'lerinden falan verilebilir. Ee, yani bunları işledikten sonra bu emirler, yasaklar veya cennetten cehennemden bahsetme söz konusu olabilir. Yani cennette, cennetle müjdeleme, cehennemle korkutma iman edenler için bir nasihat ve sesidir. Ama adam iman etmiyorsa e, onu başka şekilde aşmak lazım. Çoluklar için 10 e, yaşında mı 7 yaşında emredin, 10 yaşına kılmazsa dövün diyor. Dediğin gibi ben de daha önceden namazı aynı normal kılıyordum. Namaz bilinci diye bir kitap var. Hasan Hı. büyür mü? Hasan büyür. Onu okuduktan sonra biraz daha namaza özen göstermeye başladım. Şöyle. Orada mesela Fatiha okuyamadı ama anlamını bilmeden hani tavuğu yiyemediği gibi. Baktım o kitap biraz okuduktan sonra tam okumadım. Yalan değil. Namazı biraz daha mesela yastı namazına geçen Babam diyor oğlum diyor, bir saatte mi kıldı bu namazı? E ee, baba diyor, rükünlerine, işte Rüayet etmedikten sonra, okudun süreyi bilmedikten sonra dem, Namaz diyor, hani tam olmuyor. Hmm. Ondan sonra e, babama bakayım, Secdeye gitmeden daha bir kere Subhani Rab diyor mu, demiyor mu bilmiyorum. Kaç kere söyledim, baba bu namaz, namaz değil, böyle böyle. Ama gene de, e, bende de vardı yani o kusurat. Çünkü camiye gittim, e, hızlı kılıyorduk camide de. Yes. Mesela diyelim ikindi namazına girdik. Sünneti öyle hızlı kılmak zorunda kalıyor farza yetişmek için. Yani ağır kılsak farza başlıyorlar. Ben de evde kıldığım zaman evet. gerçekten de ayet ayet tertil üzere yapmaya başladım. Daha güzel oluyor. Daha zevkli oluyor. Mesela okuduğum sürenin manasını da biliyorum. Hem aklım başka yere gitmiyor. Bayağı hoşuma gitti. Ben de dikkat etmeye başladık biraz. Yani mesela bu tür şeylerde e, ''Niçin namaz kılıyorum?'' diye bir kitap vardı bizim tercüme. Onu senin vesiyeti var değil mi? O sesli şeyleri çektiğimiz sohbetler içerisinde olması lazım. Onu seslendirmiştik de. O, o, o kitaptan istifade edersiniz. Ben de bahsediyorum. Продолжение следует...